Ve Faruk Bey 12 yıllık evliydi. Son 8 yıldır çocuk sahibi olabilmek için tüm yolları denemiş, 10 kez tüp bebek tedavisi görmüş, fakat çocuk sahibi olamamışlardı. Sema hanım bu süreçte ruhsal olarak çok yorulmuş ve yıpranmıştı. Çocuk sahibi olmayı o kadar çok istiyordu ki eşi Faruk Bey Sema hanım mutlu olsun annelik hayaline kavuşsun diye elinde avucunda ne varsa ortaya koymuştu. Hem manen hem de madden yıpranan çiftin tedaviyi artık sonlandırma kararı alması ise kaçınılmaz olmuştu. Faruk Bey nasiptir bu iş Allah verirse verecek hanım diyerek karısını teselli ediyordu. Sema Hanım'ın umutları söndükçe içine kapanmaya başlamış, ne akrabaları ne arkadaşlarıyla bir araya gelmek istiyordu. Doğum yapan hiçbir kadına gitmiyor, arkadaşlarının çocukları için verdikleri doğum günü davetlerinde bulunmuyordu. Etrafında çocuklu ve hamile olan kim varsa onlardan uzaklaşıyordu. Son kavgaları da bu yüzden olmuştu. Faruk Bey'in kardeşleri ve yeğenlerinin geldiği bir gün Sema Hanım odasına kapanmış hiç çıkmamıştı. Bu durum ikinin arasında büyük bir tartışmaya neden olmuştu. Faruk Bey çocuğumuz olmazsa evliliğimiz böyle mi devam edecek? Herkese kapılarımızı kapatacak mıyız diye bağırmıştı. Sema Hanım ise senin yeğenlerini sevdiğini, onlarla ilgilendiğini gördükçe üzüntüm katlanıyor çocuğumuz olmadığı için insanların bize acıyarak bakmalarına dayanamıyorum diye isyan etmişti. Bu kavgadan sonra çiftin arasında hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı. Evet Sema Hanım ve Faruk Bey gibi çocuk istemiş fakat sahip olamamış çiftler için bakalım bugün uzmanımız neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir adım adım insan daha başlıyor ekranlarınızın karşısında. Kahvenizi, çayınızı yudumlarken yine inşallah aile terapisi tadında bir programla birlikte olacaksınız. Hemen hatırlatmamı yapıyorum. Adım adım insan Instagram hesaplarındayız. Lütfen sorularınızı, yorumlarınızı bizlere şimdiden yazmaya başlayın diyorum. Evet, baştan Faruk Bey ve Sema Hanım çiftinin öyküsünü anlattık, okuduk ve çok kıymetli konumu da takdir etmek istiyorum. Analiz edeceğiz ve onların nezninde çocuk sahibi olamamak evli çiftleri nasıl etkiliyor bunu detaylarıyla konuşacağız en önemlisi tabii ki onların toplumda nasıl bir yargıda bulunuyorlar onlar hakkında nasıl bakıyorlar onlar bundan ne hissediyor bunu da konuşacağız programın bugün ailelere dönük yanı var çiftlere dönük yanı var ama tabii ki toplumumuza da yönelik, e, yönelik tavsiyeleri de olacak diyorum. Çok kıymetli konuğum aile danışmanı Senem Yıldız hocamız bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Bizler de iyisim olsun. E, sizi görmek çok güzel. Sağ neden. olun sizleri de. E, sizleri malum de. hocam çocuk sahibi olmak isteyip e, tabii bu süreç zorlu süreçte evet. tedavi gören, tedaviyi uzun yıllar görmüş artık bırakmış e, çiftler de var. Şu an ekran başında onların yakınları aileleri de haliyle izliyorlardır. Güzel tavsiyelerde bulunacağımızı, umut vereceğimizi düşünüyoruz evet. hocam. Ee, ben başlamak istiyorum. Öykü analizine de geçeceğiz tabii. Çocuk sahibi olmak e, güzel bir şey diyoruz ama çocuk sahibi olamayanlar bu durumdan evlilik olarak nasıl etkileniyor? Bir de kadın farklı etkileniyor, erkek, erkek farklı etkileniyor. etkileniyor. Gördüğümüz üzere evet. Sema Hanım ve Faruk Bey de neler söylersiniz hocam? Şimdi tabii ki e, evlendiği zaman insanlar işte ne diye büyütülüyoruz ama okusun. Ondan sonra ne diye büyütülüyoruz? Aman okulu bitti askerlik yapsın işte bir işini eline alsın ya da kızımız da okusun işte işini eline alsın evlensin. İşte evlendiriyoruz o süreçleri takip ediyoruz. Şimdi Allah hayırlısıyla bir evlat versin. Daha zaten evlenmeden önce evlendiğimde çocuğum olacak ee, süreciyle gelinen bir şey bu. Tabii ki evlilik kurumu her şeyden önce e, hani neslimizin çoğalması için, sünnet olduğu için çok da güzel bir sistem ve bir aile kurmak çok özel olduğu için olması gereken süreç. Fakat bu süreç olduktan sonra beklentiler geçmişten böyle gelmişti ya, böyle söylenmişti ya Beklentiler başladıktan bir yıl sonra bir buçuk yıl sonra hadi en fazla iki yıl sonra şimdi iki yıla kadar çıktı bu işte biraz daha gezeceğiz dünyayı da gezeceğiz kendimiz de tadacağız biraz daha keyfinizi çıkaracağızlar çok arttığı için iki yıla kadar kimse kimseye çok da bir şey söylemiyor ama tabi bu da bölgelere göre değişiyor mesela doğudaysanız ya da güneydoğudaysanız hemen çocuk beklentisi başlıyor ama Ege'deyseniz Akdeniz'deyseniz çok da fazla başlamıyor. Hani yöresel kültür de çocuk baskısını etkileyen faktörlerden bir tanesi aslında. Sonra yavaş yavaş işte yok biz hani istemiyoruz şimdi Allah verirse tabii ki olur ama şimdilik işte kendimize göre planlarımız programlarımız var diyerek çiftler bunu engelliyor. Sonra yavaş yavaş çiftlerin kendisi de Bebek istemeye, çocuk istemeye başladıktan sonra bir dakikaya olmadı, neden olmadı, niye olmadılar başlıyor. Sonra bu sürecin içerisinde yavaş yavaş ikisi birlikte araştırmaya başlıyorlar. Bir hekime gidiyorlar, bir hastaneye gidiyorlar, problemleri bulmaya çalışıyorlar ve sonra problemler bulunuyor. Bu problem e, eskiden çok ağır da sözler söyleniyordu bunlarla ilgili. Bunları şimdi telaffuz bile etmek istemiyorum. E, problemler çiftlerin arasında e, kiminle ilgili ne tür bir sıkıntı varsa o belirlendikten sonra bir tedavi sürecine giriliyor. Fakat bu tedavi sürecine girilirken e, problem hangi tarafta olursa olsun hanımefendi de olsa da beyefendi de olsa bunu en çok hanımlar Çekiyor hangi tarafını biyolojik tarafını ve sıkıntılı acılı ağrılı tarafını ne oluyor orada işte tüp bebeğe gidiliyor genelde ve tüp bebek hani Allah'ın izniyle de yüzde seksen yüzde doksan sonuç veriyor. İşte rezervlerin toplanması işte yumurtlama işlemlerinin yapılması tekrar annenin rahmine onu yerleştirilmesi hani olacak mı olmayacak mı tutacak mı tutmayacak mı kıpırdamadan yatması vesairesi gibi süreçte baba her ne kadar İş içinde işin abi. içinde olmasa da dışarıdan olaya baksa da hanımefendiler kendilerini yalnız hissediyorlar. Kendilerini yalnız hissettikleri için de bu sefer de kendi kendilerine sorguluyorlar. Niye bunu ben tek çekiyorum? Niye hani erkek de bunun yanında değil? E ama sen annesin sonra anne olunca cennet senin ayağının altında olacak. Mübarek. Bir onu bil ama tabii orada hormonal denge, Dengeler. o yaşananların tedavilerde kullanılan ilaçlar, ilaçlar zaten tabii. hormonları alt üst, alt üst ediyor. özellikle. O ilaçlar, ilaçlarla birlikte yapılan işlemler, işlemler süresindeki acı, kaygılar herkes tabii aynı şekilde de etkilenmiyor bu acılardan ama Bunların hepsi hanımefendi de ciddi anlamda olumsuzluk oluyor. Bu hanımefendi hele bir de Güneydoğudaysa, Doğudaysa ne olur hani her bölgesinde ve her yöresinde böyle değildir. Benim haklarını helal etsinler kimseye. Hani bir istinadımız yok ama genel kültür olarak yapılan araştırmalar sonucunda işte sende mi bir sıkıntı var? Hep çünkü önce hanımefendiler. Hani yeni yeni bu değişmeye başladı da eskiden Doğrudan ne olmuyordu. kelimesi çünkü kadını adıyla ama doğurganlık evet. kadın tek başına doğurmuyor. Aynen galiba. öyle. Bu sebeple işte oradaki baskı hani yapamadı, doğuramadı, olmadı, beceremedi. Ondan sonra neyi var ki? Çok ağır sözler bunlar ama bunları da duyan yine kadın olduğu için bu süreçte olumsuz bir şekilde hanımefendiler gerçek anlamda etkileniyorlar. Ama beyefendilere ne oluyor? Şimdi beyefendiler de dışarıda hem olayı takip edip şey gibi düşünsenize bir can faunus var, can faunusun arka tarafında işte çok sevdiğiniz bir varlık var ve o varlık yürürken ona bir tehlike yaklaşıyor. O tehlike onu sıyırıp geçebilir onun canını acıtabilir, onu üze de bilir ama siz geriden onu seyrediyorsunuz fakat o can faunusa dokunsanız bile ona dokunamıyorsunuz. İşte karı kocalar arasındaki aslında o süreçteki ilişki böyle bir ilişki. Seni anlıyorum, seni seviyorum, canın yandı biliyorum ya da senin yanındayım. Olsa da olmasa da sen benim her şeyimsin deseler bile hanımefendiler az önce sizin söylediğiniz o ilaçlar, o sıkıntı, o, o kaygının getirdiği, depresyona dönmüş durumun getirdiği bütün problemlerden dolayı anne adayları geriliyorlar. anne adayları bazen öyle bir noktaya geliyor ki bu gerginlik ve kaygı seviyesi çok yükseldiği için eş ne yaparsa yapsın hanımefendiyi toparlayamıyor orada çaresizce kalmakta aslında. O da çok zor bir durum. Erkekler için değil mi? Evet. Şey yapamıyorum. Yapamıyorlar çünkü hiçbir şey yapamıyorlar. E şimdi bir tarafta çok kaygılı biri var. Bir tarafta da yapamamışlığın getirdiği çaresizliği yaşayan biri var. Ve hani evlat sahibi olacaklar. O evlat sahibi olma yüzleri içerisinde bebek ananın rahmine düştüğü andan itibaren anaya ait her şeyi hissettiği için orada bir de bebekle ilgili bir durum söz konusu. Şimdi üçü birden olunca tüm bunlarla birlikte... Onlara dışarıdan hanımefendinin ailesi, akrabaları, arkadaşları hı hı. ya da beyefendinin ailesi ve akrabaları ve arkadaşları gerçekten onlara destek vermezlerse, onlara e, psikolojik olarak sahip çıkmazlarsa sakin olun bunlar geçer, herkes geçirdi bugünleri, geçebilecek şeyler bunlar, bunlar yaşanıyor insanlık hali daha iyi olacak siz daha sakin olursanız daha güzel bunu atlatacaksınız biz sizin yanınızdayız ne olursa olsun sizi seviyoruz ne olursa olsun sizinle birlikteyiz siz bizim ciğerparemizsiniz canlarımızsınız gibi sözler hanımefendinin annesi babası tarafından da beyefendinin annesi babası tarafından da çiftlere söylenip onlara destek verildiğinde Zaten onlar çok daha rahatlayacaklar hı hı. ve daha sakin olacaklar. Daha sakin olduklarında e, psikolojik olarak rahat olmak, tüp bebek çalışmalarında çok daha olumlu sonuçlar vereceği için oradaki sonuç daha iyi olacak. Hı hı. Ama kaygı seviyesi artınca, stres artınca oradaki sonucun daha farklı noktalara var mı ihtimali de var tabii ki. Bu kadar zor. Bu süreçte aslında tedavi süreci de hala olanlar için çok güzel tavsiyeler bunlar. Yani özellikle psikolojik olarak hele de tabii bir kadının vücudunda birçok şey yapılıyor. Yani işlemler genelde kadının üzerinden evet. yürüdüğü için kadınların bu anlamda biraz daha dirayetli olabilmesi. O hormonal değişikliğe karşı alabilmesi. Hani ne derler? Antikor geliştirmesi psikolojik olarak. Bunlar tamam. çok önemli. Ee, hocam biraz öyküye de girmek istiyorum haliyle. Evet bu süreç çok önemli. Erkek nasıl etkileniyor? Kadın nasıl etkileniyor? Buna gireceğiz. Biraz öykümüzden de yola çıkalım. Çünkü Olur. öykümüzün içinde Bunlar topluma var. dönük yanı da var. Bir de ne var? 8 yani yıllık evlilik 10 kez tüp bebek tedavisi yapılmış olmamış. Ne kadar yüksek de olsa bazen biz bunları duyuyoruz 15-20 yıl sonra bile. Evet. Ee, hani tüp bebek tedavisi yapılıyor olmuyor ama tüp bebek tedavisi bırakılıyor. Ola da biliyor kendiliğinden ya da hiç olmayabiliyor. Şimdi biz e, çocuk sahibi olamamak bu durumdan nasıl etkileniliyor? Nasıl acaba çocuksuz hayat olmaz mı? Biraz bunlara da girmek gerekiyor. E, ama hani evlilik sürecinde hani tedaviyi bıraksalar bile hala bir umut. Acaba olacak mı? Acaba olacak mı? Bu soru hiçbir zaman bitmeyecek. Bu da stres faktörü oluyor. Peki biz Sema Hanım ve Faruk Bey'i konuşsak. Evet. En baştan hocam. Yani evet burada Faruk Bey çok anlayışlı, eşine destek oluyor ve maddi bir külfetle evet. aynı zamanda yıpranıyor. Evet birçok şey yok, kaybediyor yok. insanlar bu süreçte maddi anlamda. Ama bu kararı almak zor bir karar. Yani artık tedaviyi bırakalım. Biz 10 kez tüp bebekledik. Olmadı. Artık hani elimizde, avucumuzda da bir şey kalmadı demek. Bu noktada Nasıl toparlanacak çift? Evlilik nasıl etkilenir? Buradan sonra bu kendini izole etme tarafına geleceğiz Sema Hanım'ın. Şimdi Sema Hanım orada kendini izole etmişti, geriye çekmişti. E artık kimsenin yanına gitmiyordu, doğumları duymak bile istemiyordu. Hatta çocuk bile görmek istemiyordu. Eşinin e kardeşini çocukları geldiğinde de Herkesin kendine acıdığını, herkesin çok patolojik bir vaka tabi bu. Hani bayağı da üst seviyede bunları yaşayan insanlar da elbette ki var ama şimdi burada Sema Hanım'a şunu göstermek gerekiyor. Annelik sadece çocuk doğurmakla mı olur? Yani ben genelde çiftlere çocuk sahibi evlendiler herhangi bir problemleri yok. Ama çocuk düşünüyorlar hocam biz... Çocuk sahibi olabilir miyiz? Size göre biz nasılız? Eksiklerimiz var mı gibi böyle bana takılıp soru sormaya gelen çiftler olduğu zaman onlara şöyle bir öneride bulunuyorum. Diyorum ki gidin bir sürü yetimimiz var. E, gidin onlara kitap okuyun. Gönüllü annelik ve babalık yapın. Ayrı ayrı onlarla ilgilenin. Onlar hep çocuğunuz olsa da hayatınızın bir noktasında olsun. Onlarla dertleşin, onlarla sohbet edin, onların ihtiyaçlarını karşılayın, onların sorumluluklarını alın. Bunu bir 6 ay yapın bakalım. Ne oluyor hayatınızda? Yani daha mı sorumluluk sahibi oldunuz daha mı dikkat ettiniz harcamalarınızda istediğiniz gibi yer içerken bir dakika ya şunu işte atıyorum Ayşe'ye ya da Ali'ye ayırdım deyip bir kenara bir şey ayırıp sahiplenmeyle götürüyor musunuz? Mesela biz bunları önerdiğimiz gibi çocuk sahibi olamayan anne ve babalara ya da denemesine rağmen şimdiye kadar olmamış anne babalara en büyük önerimiz lütfen çocuk sahiplenin. Yani e, gönüllü anne olun, gönüllü baba olun, o çocuklara dokunun, o çocuklarla ilgilenin. Çünkü hani çocuk özlemiydi ya özlem olan. Onların sevgisi ve şefkati e, Hazreti Allah'ın merhametiyle gönüllerine bu anne babaların öyle bir doluyor ki onlarla ilgilenirken rahatlıyorlar, onları severken rahatlıyorlar. Hele o çocuklar onlara bir anne baba dediğinde... Bir başka bir noktaya geliyorlar. İşte Ahmet anne, Hasan ıı, şey Ahmet baba, Hasan baba, ne bileyim e, Sevim anne gibi. Bu tür şeyler söylediklerinde o çocuklar bunu söylediler diyor anne baba anne baba olma isteği var ya çok da rahat diyorlar. Aslında psikolojik anne baba olabilmek zaten biyolojikten en evvel gelen şey değil mi? Olabilir. Zaten biyolojik olarak anne baba oluyorsunuz ama biyolojik Hı -hı. anne babalığı anne babalık haline getiren sonraki psikosomatik durumlarınız. Evet. Yani oradaki paylaştıklarınız, oradaki yaşadıklarınız, oradaki sevgi ağlarınız… Duygusal bağ, tabii ki. biyolojik bağdan ziyade. Aynen öyle. O oturuyor. Sonra tabii bakıyorlar ki çocuğa işte şunu alacağız hafta sonu işte diyorum ki e, Ayşegül'ü görmeye gideceğiz. İşte şunu alalım böyle yapalım onu alalım buraya götürelim şöyle yapalım. Derken derken bu sürecin içerisinde aradan 10 yıl geçmiş, 15 yıl geçmiş çocuk çocuk çocuk olacak olacak olacak diye takılmış ama az önce söylendiği gibi hikayede olduğu gibi bu kadar denemeye rağmen herhangi bir başarıda bulunulmamış olmasına rağmen hanımefendi ve beyefendi stresten uzaklaştığında ve rahatladığında bir bakıyorsunuz doğal yollardan hamile kalmışlar. Bu hikayeleri de çok duyuyoruz. Yani. O yüzden kendini suçlamak ya da kendini ötelemek değil kendini gerçekten rahatlatmak için bir şeyler yapmak. Şimdi diyecekler ki hmm. Senem hocama hani çocuk sahibi olamayan ya da bu sürecin içerisinde olan sevgili anne ve babalara söylüyorum. Senem hocam geriden konuşmak kolay. Hmm. Hayır geriden konuşmuyorum belli bir süre ilk evlendiğim yıllarda hayatımda ben de bunları yaşamış biriyim. O yüzden de onları çok iyi de anlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Biraz rahat ve relaks olduklarında, farklı kanallara kaydıklarında, hı hı. sadece bir noktaya odaklanmadıklarında belli bir süre sonra psikosomatiğe bağlı çocuk sahibi olamamanın e, süreci ortadan kalkıp bu değişebiliyor. Kendilerine lütfen yetimler bulsunlar. Onları sevsinler. Onların başlarını okşasınlar. Anne olmak illa biyolojik anne olmak değil. Binlerce eğitimin başını okşayıp onları sevip onlarla ilgilendiğinizde bu çok çok daha başka bir duygu. Evet. Evlat sevgisi başka bir duygu ama orası daha da başka bir duygu. Bunu lütfen... Tavsiye ediyorum yapsınlar. Hı hı. Bu bir seçenek. Ee, aslında psikosomatik e, durumlardan dolayı çocuk sahibi, o, e, çocuk sahibi olamamak diye bir şey var. Bunun tedavisi de dışarıda da değil aslında. Çiftlerin kendisine Tabii. ve hayatına dokunacaklar. O dinamikleri değiştirmeleri gerekiyor. Özellikle stres faktörü varsa belki. E, peki hocam yani hani e, erkeklerde, de kadınlar da farklı görüyoruz biz bunu. Tabii baba olmak isteyip de çok e, baba olmak isteyen de var. Şöyle de bir durum var bazı çiftlerde. Kadınlar işte ben olmuyor başarısız. Hani e, bu, bu süreci benimle geçirmek zorunda değilsin, e, ayrılabiliriz diye bu noktaya gelen çiftler de var. Evet. E, hani yani başka bir kadınla evlen, senin baba olmak hakkın, hani benim yüzümden bundan mahrum kalma diyen ben. Bunları da duyduk, evet. e, duyuyoruz da zaman zaman. Bu tarz durumlarda ne öneriyorsunuz? Siz? Şimdi tabii burada e, hiçbir kadın ya da hiçbir erkek gerçekten severek evlendi bir kadına ya da bir adama. Ee, hani baba olmak ya da anne olmak senin hakkın gidebilirsin der ama bunu gönülden söylemez. Evet, yani hiçbir şekilde içinden söylemez. Ama tabii ki bu sürecin içerisinde hani tekrar söylüyorum anne ve baba olma noktasında anne baba her zaman olunabilinir. Bu biyolojik olarak olmaz ama bu sonradan evlat edinilerek olabilir. Eğer mesele anne baba olmaksa. Hmm. Yani... İlla ki ben biyolojik olarak kendi parçam olmasını istiyorum. Ben o doğum anını, ya şunu da var hani neden hamileleri görmek istemiyorlar? Dayanamıyorum hamile birini gördüğü zaman. Yeni doğumu yapmış birine bebek görmeye gidemiyorum dediği zaman, Sema Hanım gibi düşünen hanımefendiler. E, çünkü o süreçten mahrum kaldığını, onun sanki cezalandırıldım ben bundan mahrum kaldım diye. O hamilelikte, o karnı büyüdüğü zaman kadınların o bebeğine dokunması, o his, işte bir hamilelik giymesi, evet. çocuğun doğduğu zaman işte o Doğusalık dönemi bunlardan mahrum kalmanın verdiği bir şey ee, belki onu da istiyorlar e, bu süreçte çok zorlu bir süreç çok istediğin bir şey ve e, senin istediğin bir şey başkalarında var ve sen onu izliyorsun. E, bu Şimdi bu, psikolojiyi değerlendirelim. bu noktada da şuna hiçbir zaman e, hani kapı kapatmamak lazım ben bu şekilde gelen annelere Hı -hı. ya da bu şekilde gelen e, çiftlere şunu soruyorum böyle ki bir çocuğunuz oldu Hı -hı. ve dünyaya geldi. Bu çocuk dünyaya gelirken size anne diyecek ve baba diyecek ve sizi sevecek işte sizinle ilgilenecek ama o çocuğun sonrasını bilmiyorsunuz. Evet. O çocuk hani Allah vermesin engelli dünyaya gelebilir. O çocuk gerçekten... E, dünyaya geldikten sonra çok ciddi bir kazayla elinizden Yani O çocuk işte ilerleyen dönemde gerçekten sizin başınıza çok büyük sıkıntılar açabilir. Yani bir şeyin olmamasında e, bu kadar çok ısrar etmek mi? Hı -hı. olmamasının arkasında yatan sebepleri, hikmetleri. Ya hikmetleri yaradanın hani neden bunları? Hani bu kadar o istedik ama olmadı. Hani bunun arkasında ne yatabilir? Ne olabilir gibi. Bakın ben e, üniversitede okurken Hı -hı. çok enteresandı. Kaldığımız e, hani yurtta bir arkadaşımızın ablası ilk çocukmuş. Anne baba o kadar çok o kadar çok istemiş ki bu kızcağızı. Hani olsun olsun olsun o bölgede de kız çocukları çok seviliyormuş. Hı -hı. İşte e, sonrasında çocuk dünyaya geliyor e, çok seviliyor. E, i̇şte çok başarılı bir çocuk oluyor ve hukuk fakültesi kazanıyor. Hı -hı. Hukuk fakültesinde karşıdan karşıya böyle giderken. İşte kazandı gitti seviniyorlar hopluyorlar zıplıyorlar işte sonra da diğer çocuklar doğuyor. O kadar çok istemişler ki çocuk olsun diye uzunca bir süre olmamış. Allah vermesin kaza geçiriyor ayakların ikisi birden kopuyor. Kolunun biri kopuyor ve o çocuk uzunca bir süre öyle yaşarken ederken yaralar çıkıyor o oluyor bu oluyor şu oluyor derken bir şekilde nasıl olduğunu bilmiyorlar ama hastanede o haliyle intihar ederek kendini öldürüyor. Şimdi bir şeyde ısrar etmek mi, var olanı ve olabilecek için elbette ki uğraşalım. Hani biz problem varsa çözelim, gayret gerekiyorsa gösterelim. Bunlara aileler destek olsun. Ailelerin desteği de çok önemli bu şekilde çünkü. Herkes elinden geleni yapsın, yaptık ama olmadı. Olmadığı zaman bu süreçte anne ve babalara en iyi gelen şey gerçekten evlat edinmek oluyor. Evet. Bambaşka bir şey çünkü o hani yeni ve küçük doğmuş bir bebeği alabiliyorlar büyümüş bir çocuğu alabiliyorlar daha büyük bir çocuk alabiliyorlar bazıları iki kardeş birden alıyorlar bunlar ne kadar büyük nimetler <gülüyor> bunlar ne kadar büyük nimetler bakın ben geçen e, interneti biraz incelerken gördüm İstanbul'da bir yerde bir yangın var apartmanın tamamı yanıyor <gülüyor> fakat apartmanın tamamı yanarken ikinci kat köşe hiç yanmıyor. Yangın her yeri sarmış ve yanmıyor. Haberin içinde geçiyor. Diyor ki buradaki aile iki tane çocuk evlat edinmişti. Bu evde yetimler var. Hmm. Bakın hani o kadar ilginçti ki bu. Hmm. Yani biz e, neyi yaşarsak yaşayalım yaşadıklarımızda bir hikmet, hikmet olduğunu teslimiyet sahibi olmak diyoruz ya biz buna. Hani gerçekten e, güvenmek gerçekten tamam demek yanlış da belki değil ısrar etmemek değil belki ama e, olan olanda da hani e, ısrar edip olmuyorsa orada hani burada var bir şey deyip onu durdurabilmek. Anlatabiliyor muyum? Hani bu çok önemli bir şey. Çok güzel bir şey. İşte anne mesela ısrar ediyor, bebek sahibi oluyor. Belli bir zamandan sonra bir hastalık oluşuyor ve anne gidiyor. O annesiz kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani biz bir çocuk sahibi olacağız, onu seveceğiz, hani karnımızdayken tekmeleyecek, ona dokunacağız, o doğumu yaşayacağız. Bunları hep biz, biz için istiyoruz, ben yani için. için. Çok ha. enteresan değil mi? Yani Ya da şu var, yaşlandığım zaman bana kim bakacak? Hiç bir tane de olmasın mı gibi. Yani yine yaşlılık garantisi olarak bakabiliyoruz. Ya da anne olsun, anne desinler, doğurdu desinler diye belki. Burada işte toplumun baskısı. Birazdan ilerleyen dakikalarda o toplumun e, sözel ifadeleri var, imaları var, evet. bazı davranışları var. Bunları inceleyeceğiz. Bunların ne kadar büyük bir vebal olduğunu, ne kadar büyük bir kul hakkı olduğundan da girmek istiyorum ben. E, çünkü nedir bizim toplumumuzda, kültürümüzde ne var? E, nispet yapmamak. Değil mi? Evet. Evlatlarımızla nispet yapmamak. Maalesef sosyal medyada son zamanlarda doğum anı, doğumdan öncesi, eşlerle yan yana değil mi? Yani hani böyle en mahrem görüntülerin sergilendiği doğum esnaları, doğum sonrası, baby shower'lar dediğimiz o bebek partileri, doğduktan sonraki 40'ı çıkarkenki partiler Tabii her yerde bir annelik. Şu an ciddi anlamda moda oldu annelik. Böyle annelik moda olacak bir kavram mı? Bunu da konuşmak gerekiyor. Ee, son zamanlarda hep şunu e, soruyorum ben kendime. Eskiden hani... E, 90'lı yıllarda ben çocukluğumda e, böyle e, ünlü astorisler işte film yıldızları çocuk e, sahibi olmak istemiyordu. Evlenmiyordu belki. Çünkü kariyerleri ön plandaydı. Çocuk olursa onların hayatları biteceğini düşünüyordu. Ama şu an e, tüm işte ünlülerde değil mi? Bir çocuk art arda 3-5 tane hatta yapma hayali var. Değişti." devir. Şimdi dolayısıyla bu ortamda bu psiko, toplumsal psikolojide de Türk sahibi olamayan çiftler daha farklı etkileniyor. Baskı görmeye başladılar. Evet. Yani çok şimdi sizin dediğiniz çok doğru. Ben yine geçen gün sosyal medyada bir şeye bakıyordum. Orada böyle tak tak tak iniyor. İşte ikinci çocuğun cinsiyet partisi ve bir mütedeyyin aile yapıyor bunu. İşte bir sürü balonları falan işte kız çocuğunun eline vermişler bir balonu ondan sonra balonu getiriyor kız çocuğu babaya veriyor işte anne patlatıyor oradan çıkan renk işte mavi renk o da işte çocuk hani ikinci çocuk. Yani artık o kadar abartarak yaşamaya başladık ki her şeyi. Hı hı. Ee, Gözü biz, soka soka. Ha, gerçekten annelik ve babalıkla ilgili İlişkimiz mi samimileşti hmm. yoksa sosyal medyayla ilgili ilişkimiz samimileşti de biz hep artık gösteriş halinde bir sistemin içine mi dahil olduk? Daha çok bu ikincisi oldu. Çok güzel bir şey söylediniz ama sadece bu annelikle alakalı değil belki. Konuyu dağıtmadan şunu söylemek istiyorum. Bir yere tatile gideceğiz. Tatilin tadını çıkarmak yerine Instagram'a tatilde nerede fotoğraf atsam? Burada olduğumu nasıl hissettirsem? Bir yere restorana gidiyorsun, baş başa yemek yiyeceksin. O senin mahremanın Eşinle o anı yaşa işte ama yok. İşte o hediyeleşmeyi, o yemekleri, o ambiyansı bir şekilde kıyısından, köşesinden... ...bir şekilde gösteriş malzemesi yapıyoruz. Evet, Ama annelik ve çocukluk bu o kadar çok yapılıyor ki... ...ben son zamanlarda sosyal medyada falanca anne... ...filanca anne kullanıcı adı adlarıyla... ...sürekli anneliğini gözler önüne seren kadınların... ...anne olanlara da psikolojik baskısı var ki... ...düşünemiyorum çocuk sahibi olamayan hanımlara... ...nasıl baskısı var. Bunu i̇şte, hayal bile edemiyorum. Yani mükemmel annelik diye bir e, moda çıktı zaten. Son dönemde de bunları konuşuyoruz işte... ...seminerlerimizde daha çok. Yani ne demek mükemmel anne... Anne olmak mı mükemmel olmak mı? İkisini bir arada yürütmek çok da güzel olacak bir şey değil çünkü. Yani çocuğa yapılan baskı, çocuğun hayatını planlama, az önce söylediğiniz gibi her anını çekme, her anını koyma. Bunlar da e, çocuk sahibi olamayan anneleri ve babaları etkiliyor. Onların akrabalarını da etkiliyor. O, hiçbir şey olmasın belki o kadar etkilenmeyecek. Belki o kadar rahatsız olmayacak evet. ama bunlar çok daha fazla etkilenmelerini sağlayan buraya gireceğiz hocam. Şu da çok önemli bence. Ben mesela etrafımda şöyle hassasiyeti olan insanları da görüyorum. E, gebeliğini saklayan, çok fazla hamilelik fotoğraflarını sergilemeyen. E, bunu, bu, bu mutluluğu mesela niye paylaşmayı hiç duymadık? Ne zaman oldu? Aa, kız mı erkek mi? Falan. E, mesela onun kendi akrabasında yakın arkadaşlarında çocuk sahibi olamayan arkadaşları var. Ve o da sosyal medyada onu takip ettiği için onun görmesinden üzülmesinden rahatsızlık duyacak kadar nazik ve zarif insanlar var bizim var, ülkemizde. Tabii. Ben bunların sayılarını çoğu almasından yanayım. Ama eskiden böyle değil miydi zaten? Evet hocam. Yani eskiden e, affınıza sığınarak söylüyorum. Hamilelik öyle söylenmez, gösterilmez, ifşa edilmez, hmm. saklanırdı. Bu şimdi farklı zihniyette olanlar da vardır belki ekran başında yani. Ne yani Allah'ın verdiği niye kuldan saklayacağım? İşte bu günah mı? Hani zannediyorlar ki tesettürlü yaşayan, işte dini hassasiyetler olan insanların karnımızı saklamamız gerekiyor. Ya bu ayıp e, Erkekler bunu görmeli. Bu zihniyetle söylemiyoruz bunu. Aslında bunu e, nazara gelmemek bu bir. Evet. İkincisi çocuk e, sahibi olamayan çiftlerin içinde böyle bir şey burukluk oluşturmamak. E, o olmasın. güzelliği saklamak içinde bu böyle bir şey. Yani şöyle siz e, yatak odanızın ev resimlerini herkese açıyor musunuz? Gösteriyor musunuz? Duştan çıktığınız halinizi sergiliyor musunuz? Soru sergileyen var ama biz makul olan, insani ve ahlaki olanı konuşuyoruz burada. O yüzden hani e, aa işte karnımızı kapatıyoruz. Ne o bazca bir düşünce gibi bir eleştiri almaya gidiyoruz, gidebiliriz. Onun önünü kesmek istediğim için bunu açıklamayı yapmayacağım. Evet. Ben de sizin aynı fikirdeyim. Ne hamileliğimde ne de bebeğimde hiçbir şekilde yayınlamadım. Yayınlamamam garip karşılandı hocam. Ya aslında hani bizim gibi sosyal medya üzerinden bazı işler yapan insanların özel hayatları insanlar tarafından çok merak ediliyor. Çünkü bu bir furya haline geldi. Ama bu çok doğru bir şey mi? Bu çok doğru bir şey değil. Hı hı. Az önce söylediğiniz etmenler çok önemli etmenler. Hani insanın kendi mahremiyetinin olması bakın çok enteresan bir şey. Yemek yiyorlar sofrayı çekiyorlar. Ya o sofradakileri yiyemeyen varsa? Çünkü herkesin elinde bir telefon var iyi kötü artık. Herkes Instagram kullanıyor. Herkes ne olup bittiğini görüyor. Ya o yemeği hiç yememişse ya o eti hiç alamamışsa ne bileyim ya da o öyle bir yere hiç gidememişse. Ne olacak? Çocuğuyla yaptığı aktiviteleri aynen böyle detaylarıyla sergilediğinde, ya, bebeğiyle, zaman, gülüşünü, hani... ilk adımını, konuşmasını, evet. e, okşamasını değil mi? Bebeğine sarılmasını her anı sergilenen. Hocam yeni ekranların başına geçenler olabilir. Biz neden konuşuyoruz? Kim bu Sema Hanım, Faruk Bey diyenler varsa öykümüzü bir hatırlatalım. Ama öncesinde efendim adım adım insan Instagram hesabından sorularınızı bekliyoruz. Öykümüzü değerlendirmeye, vaka analizimizi yapmaya devam ederken bebek sahibi olamayan çiftler bu durumdan nasıl etkileniyor bunu konuşmaya devam ediyor edeceğiz. Hadi hatırlayalım efendim bizim vakamız nasıldı, neler yaşıyordu çiftimiz Sema Hanım ve Faruk Bey demiştik. 12 yıllık evliler son 8 yıldır çocuk sahibi olabilmek için tüm yolları denemiş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 Nasiptir bu iş, Allah verirse verecek hanım diyerek karısını teselli ediyordu. Sema hanımın umutları söndükçe içine kapanmaya başlamış, ne akrabaları ne de arkadaşları bir araya gelmek istiyordum. Doğum yapan hiçbir kadına ya da tanıdığına gitmiyor, arkadaşlarının çocukları için verdikleri doğum günü davetlerinde bulunmuyor... Etrafında çocuklu ve hamile olan kim varsa onlardan uzaklaşıyordu. Son kavgaları da işiyle bu yüzden olmuştu. Faruk Bey'in kardeşleri ve yeğenleri geldiği bir gün Sema Hanım odasına kapanmış ve hiç çıkmamıştı. Bu durum ikilinin arasında büyük bir tartışmaya neden olmuştu.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 Hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı. Evet Sema Hanım'ı Faruk Bey'i konuşurken çocuk sahibi olamamak çiftleri nasıl etkiliyor biz bunu analiz ediyoruz. Ve bu çiftimize önerileriniz çok güzeldi hocam. Evet bir evlat edinebilmek manevi anlamda manevi anne babalık yapmak dedik. Ee, yeğenleri ve hani hamileleri görmeme oradan kaçma ne zamana kadar kaçacak? Tabii ki adam? öteledikçe aslında kaçmak kendini sürekli hatırlatmaktır. Biz herhangi bir şeyden kaçtığımızda ya da herhangi bir şeyden korktuğumuzda korktuğumuz şeyi sürekli aklımızda tutarsak kaçarız. Hı hı. Kaçtığımız sürece de o şeyi kendimize hatırlatırız. Bu sebeple kaçmak yerine işte yiyenleri sevmek olabilir. Hı hı. O yiyenlerden bir tanesine de yine hani annelik yapmak babalık yapmak hani bu tamam kardeşim halam teyzem. Bu çocuk senin çocuğun ama biz falancayı daha birçok seviyoruz. Ona da biz hani destek olalım istiyoruz. Tabii o çocuğu evinden alıp kendi evine getirmek, kendi büyütmek gibi değil. Ama onunla ilgilenmek. Tabii ki bir evladın yerini tutmaz ama son dönemde duyduğum şeylerden bir tanesidir bu. Ve çok mutluyum diyenler. İşte bir hayvan almak, bir hayvana sahip çıkmak, ona bakmak, sosyal sorumluluk projelerinin içine girmek, işte yetimlerle, düşkünlerle, yaşlılarla ilgilenmek. Yani aslında sosyal terapi dediğimiz şeyi arttırmak <gülüyor> bu kaçışı, Ortadan yok edecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu çiftlerin içerisinde beyefendi gayet makul ve mantıklı, mantıksız hareket eden ya daha doğrusu aşırı duygusal hareket edensi hanımefendi. Şimdi o hanımefendi ondan kaçarsa, bundan kaçarsa, öbüründen kaçarsa yarın bir gün odasından çıkmayacak hale gelecektir. Kaçmak yerine kendine çareler üretmek. Eğer insan bir durumdan kurtulmak istiyorsa ve o durum artık o insanın canını çok yakmaya başlamışsa ve bu konuda gerçekten çaresizse ve çarenin sahibi verecekse verecekse böyle bir sürecin içerisinde o insanın o yanlışa ya da o probleme saplanıp kalmak yerine kendine alan oluşturup oradaki duygularını başka alanlarda tatmin etmeyi bilmesi gerekir. Kitap okumalar yapılabilir, mesela bakın mahallede bile olur. Mahallenin okuluna gidersin, okulun müdürüyle, rehber öğretmeniyle görüşürsün. Ya yetim bir çocuk var mı? Maddi durumunda sıkıntı olan bir çocuk var mı? Muhakkak vardır. Olmaz mı hiç muhakkak vardır. Burada bir tane çocuğa da annelik yapmıyorsun. Evet. Belki çocuk sahibi olamıyorsun, olamadın. Belki Allah hani biyolojik olarak anneliği senin kaderinde yoktur belki ama e, o dediğimiz ruhsal ve psikolojik annelik bir sürü çocuğa dokunacak belki. Onlar siz, size anne demek için zaten e, hani etrafınızda koşuyorlar. Bir saçınızı, saçını okşamanızdan bir ona dokunmanızdan. Bir üzerini düzeltmenizden bakın şu kıyafetini şöyle düzeltiyorsunuz ya öyle bakıyorlar ki size. Çünkü ihtiyacı var. Ha, bunu, bunu anlatamam. Bunun hani on tane çocuğunuz olsa on tanesine de bunu yapsanız bunun yeri ayrı zaten. O yüzden oradaki doyurulmuşluk başka bir şey. Hani aslında sabit fikirli bir yanlışın içerisinde olmaktansa o durumdan çıkmak için Kendine yeni çerçeveler açmak hı hı. yani bunu hanımefendiler ya da beyefendiler yapabilirse sonrasında hiç bilmeden bakarsınız başka kapılar açılır. Hı hı. Yani çok çocuk sahibi olmayı isteyip çok ısrar edip işte tüp bebekler genelde 200 oluyor 300 oluyor vesaire sonra o çocuklarla başa çıkamayıp sonra evlilikleri parçalanan sonra gerçekten sıkıntı yaşayan çiftler duymuyor muyuz? Hı hı duyuyoruz. diye 15 yıl çocuk sahibi olmamış hadi ya da 9 yıl çocuk sahibi olmamış ama 9 yılın sonunda 3 çocukla birden karşılaşınca. Bocalıyorlar. Çok büyük bocalıyorlar zaten. Hangi birine bakacak? Bırakın 3 çocuk tek çocukta bile bocalıyorlar. Çünkü akşam yatıyordu sabah istediği zaman kalkıyordu. Hayatını eşiyle birlikte planlıyordu. Tatilini eşiyle birlikte planlıyordu. O doğduğu andan itibaren hayattaki her şey değişiyor. Ve De o ve hiçbir ona, şey eskisi gibi olmayacak. Heh, ona alışamıyorlar işte bir de böyle de bir durum var. Hmm. Uzun süre çocuk sahibi olamayıp da tedaviler sonrasında çocuk sahibi olan annelerin ya da babaların bir de böyle bir bunalımları olabilir. Bir başka bunalım da hocam aşırı derecede çocuğa hayata endeks etmek ve evet. her istediğini almak. O çocuk üzerinden adeta hayat e, pervane oluyorlar. Hepimiz çocuklarımızın pervaneyiz e, ama hani 15 yılın 20 yılın ardından bir çocuk olduğu zaman e, çocuk o kadar doyumsuz yetiştirebiliyor ki yanlış ebeveynlikler belki yöntemlerde devreye giriyor. Çocuğa bir yazık. Bir çocuğun var bunca yılda bir kere, bir tane oldu zaten. Kim için yapıyor? Evet. Çocuk için mi yapıyor kendi için mi yapıyor? E, bir, yani kendi o duygusal açıklığı var ya yıllardır onu kapatmanın derdi. İşte yani. kendi için yaptığı süreçte kime yazık oluyor? E çocuğa da çocuğa yazık. Çocuğa yazık oluyor. Yani çocuk o evin içindeki şaşa ve o içindeki ilgi ve o evin içindeki istediği her şeyin olmasına… Dengesiz ilgi. Sonra ne oluyor? Dışarıda bekliyor. Hı -hı. Dışarıda da bunu göremeyince ya içine kapanıyor ya agresif oluyor. Bana getiriyorlar diyorlar ki çocukları hocam benim çocuğum dövüyor. Hı -hı. Niye dövüyor? İşte 8 sene sonra oldu. Biz de çok sevdik. Bize vuruyordu, seviniyorduk, gülüyorduk, Hı -hı. eğleniyorduk. Ya herkese tek tek vuruyordu, gülüyorduk. Şimdi okuldaki herkese vuruyormuş. Evet… Çünkü vurduğu zaman e, sevgi gösterisiyle karşılaşacağını zannediyor. Biz evet. ilk, Çünkü ilk sosyal alanı anne baba o tepkiyi verdi değil mi? O da Aynen genelleştirdi öyle. o tepkiyi. E, evet hocam Faruk Bey peki ne söyleriz yani eşinin bu durumundan haliyle evliliği etkileniyor. E, Faruk Bey de özellikle Faruk Bey'in ailesi için de zor durumda yani kimse şimdi çocuğunun yanında sevemez değil mi? Bir de böyle bir şey var acaba normalleştirmek mi gerekiyor yani çocuğunu sevmeyecek mi çocuğu olmayan şey birisinin şey, yanında? Şey, Daha şey. mı dikkatlenacak bu da karşıdakinin rahatsız ediyor. Bana acıdığı için bunu yapıyor diyebiliyor hanımefendiler ya da beyefendiler değil mi? Şimdi Faruk Bey buradaki önerimiz şu. Faruk Bey çok e, itimatlı ve çok insani bir şekilde yaklaşımda bulunmuş evet. ve hanımefendiye karşı hiç onu kırmamış ve Hı. hiç onu üzmemiş. Evet. Şimdi onu üzmeyip kırmadıkça hanımefendi kendi duygu dünyasının içerisinde batabildiği kadar batmış. Onu bir silkelemek lazım. Faruk Bey'in hanımefendiyi karşısına alıp, evet senin de evladın olmuyorsa benim de evladım olmuyor. Sen bunları yaşıyorsan ben de bunları yaşıyorum. Hı hı. Ama bundan sonraki süreçte ben bunları yaşamak istemiyorum, seni de böyle görmek istemiyorum. Bu durumdan çıkmanı istiyorum. Bu durum böyle olduğu sürece ben rahatsız oluyorum ve üzülüyorum. Çaresiz kaldığım zamansa ne yapacağımı bilmiyorum ve bu çaresizliğim gittikçe artıyor bak kendine de çeki düzen vermelisin. Bana da bu konuda destek olmalısın. Sana göstermiyorum ama ben senin gibi yapamıyorum ama çünkü erkekler güçlü durmak zorunda kaldığı için susuyorlar, kendilerini geri çekiyorlar. Belki onların da içinde fırtınalar kopuyor. Hmm. Bir dakika ya bak sen benim bunu yaşadığımı biliyor musun? Bunu yaşadığımı biliyor musun? Ben sana bunu şimdiye Bir kadar birileri, gösterdim. Bu mi? paylaşımı yapmak değil mi? Çocuk evet. nasıl etkileniyor? Kadın evet Tabii etkileniyor. Ki. Sen doğurmadığın için, doğuramadığın için belki üzülüyorsun ama ben de baba o babalık Iı, sıfatını almak istiyorum. Evet. Ben de bir baba, baba desin bana bir yani çocuk. yaşayamıyorum. Yaşayamayan taraflardan biri de, benim. de benim. Tek taraf sen misin gibi neden bütün yaygarayı kendi başına koparıyorsun? Evet. Tamam seninki bugüne kadar da bitti. Artık yaygara koparma zamanı bende. Depresyona giriyorum. Odaya çekiliyorum. Yemek yemeyeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Nasıl oluyor bu değil mi? Nasıl oluyormuş bir bak bakalım. Ki evet. bir durum hanımefendileri ya da bunu yapan kimse biraz silkelenip kendilerine gelmelerini sağlayabilir. Evet, Hocam bu arada şöyle sosyal medyada biraz göz atıyorum siz dinlerken izleyenlerden soru var bir soru var e, konumuzla ilgili farklı gelecek bu soru ama bunu ben e, kendi hesabıma gelen bir soru onu okumak istiyorum e, daha doğrusu özetleyeceğim uzunca bir e, mesele e, hanımefendi eşiyle e, evlendiğinde eşinin 3 tane çocuğu var tamam. e, fakat hanımefendi çocuksuz. Ve çocuk yapmayı planlıyor ee, ama beyefendi benim zaten çocuklarım var sen de sahiplen diyor. Ee, üç tane de kız çocuğu var. Ee, tabii hanımefendi hiç çocuğu olmadığı için çocuk istiyor talep ediyor. Çocuk da olmuyor ama bu tedaviye gidelim yoluyla. Beyefendi çocuğun var bunlar senin de çocukların annelik yaparsın işte diyor mesela. Ve burada hanımefendi diyor ki bu benim hakkım değil mi? Yani hani e, çocukları evet. kızların da bu arada anneleri hayatta anne baba boşanmış ama hanımefendi beyefendi evlendiğinde evlendikten 4 yıl sonra boğuluyor tabi ki. Ya burada hanımefendinin evlat sahibi olmak hakkı. Hı hı. Beyefendi bencil davranmış. Tamam onları kendi evladı gibi kendi kızları gibi sevecektir, saracaktır, koruyacaktır ama e, anne olmayı istiyorsa ve bu hani olabilecek de bir durumsa bu denenmeli. Hani denersiniz olmaz Hatun bak denedik ama olmaz der geri çekilir. Ha hani, bugünden, şey. hani bugünden sonra bak benim evladım var onlar da senin evlatların zaten var ve devam eder. Ama hiç bu işin içine girmemesi e, hanımefendiyi de körüklemiş olmayalım ama e, beyefendinin e, biraz e, uzak durması biraz bencillik olmuş. Yani e, benim çocuğum var. ne yapacak peki bu hanım efendim? E, efendim ne yapacak bu hanım efendi? Bu hanımefendi eşini ikna etmek için elinden geleni yapacak. Hani bu süreci kararlı bir şekilde devam ettirmeye çalışacak. Eğer olmuyorsa ya da beyefendiyi ikna edemiyorsa gönlündeki neyse ona göre hareket edecek. Kararı kendisi verecek. Kendi verecek yani. buradan şunu da söyleyelim. Yani hani evet beyefendiler tamam herkesin hayatında evlilik var, boşanma var. Hani Allah'ın takdiri bu evet. olabilir. E, fakat e, boşandıktan sonra bir çocukla, iki çocukla, beş çocukla, üç çocukla tekrar evlenmek istiyorsunuz. Bu da gayet doğal, insani olarak hakkınız sevgili beyefendiler. Fakat evlendiğiniz kişi e, bekar biri olabilir, evlenmiş boşanmış biri olabilir. Çocuksuz biri özellikle tercih ediyorsunuz ki kendi çocuklarınız var. Biraz erkeklerin tercihi çocuksuz olsun anlıyorsunuz. Hani Anlaşma, sıkıntı olmasın diye. Benim ee, çocuklarıma baksın. Benim çocuklarıma baksın. Hocam söylediği iyi oldu konu, bir konuğumu bunu söylemesi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Çocuklarımla ilgilensin. Kendi çocuğu olursa benim çocuklarımla ilgilenmeyebilir. Ya da çocuklar arasında tatsızlık olabilir. Bu evliliğe yansıyabilir. Çok fazla yazıyorsunuz bu minvalde olan ikinci evlilik yapanlarda. Fakat beyefendiler madem siz bekar ya da işte çocuksuz bir kadın alıyorsanız şunu düşüneceksiniz. Yani ben bu kadınla evleniyorum ama... E, anne olma isteği potansiyeli %99. Şimdi siz bunu göze alarak evleneceksiniz. Çocuk sahibi olmak istemiyorsanız yeniden var benim çocuğum. İkinci evliliğimde ben hayatımı yaşamak istiyorum diyorsanız ya siz 60 yani 50 45 50 yaşında bir hanımefendi düşüneceksiniz. Hani çocuk sahibi olmamış ya da hani çocuk düşünmemiş, istememiş ya da çocuklarını büyütmüş, evlendirmiş. Bunu da istemiyor şimdi bencil bazen bu bazı erkekler hem genç hanım istiyor evet. hem çocuk olmasın oldu başka hani bir dünya yok bu bencilliği ben çok kızıyorum hocam. Yani bu konuda haklısınız çünkü kadınların e, yeniden anne olma isteği de olabilir Hı. çocuğu olabilir ama senden de bir çocuk istiyor. Tabi bu da olabilir doğal hakkı, hakkı yani. var sen çocuğunu kabul etsin istiyorsun sen neden onun çocuğunu kabul etmiyorsun bu evet. da bir gerçek şimdi. Bu sebeple yani iki tarafta bencil davranmamalı hanımefendi çocuk istiyorsa. Yani e, o onun en vazgeçmeden hakkı. en güzel yolu, gerekirse danışmanlığını da alarak, değil mi? Terapist desteğini evet. burada e, yürümeli. Hocam e, şöyle sorumuzun bir tanesi, mesela soru ya da değerlendirmeli, isim vermeyeyim demiş ki Tuba Hanım, benim komşumun, bu arada adım adım insan Instagram hesabındayız, lütfen gelin sorularınızı sorun. Demiş ki izleyenimiz Tuba'nın benim komşumun çocuğu yok, 50 küsür yaşındalar. Benim 3 çocuğum var, çok seviyorlar. Benim çocuklarımı, ben de onların her anını onlarla yaşıyorum. Çok mutlu oluyorlar. Fotoğraflarını mesela onlara atıyorum, doğum günlerini onlarla kutluyorum. Çok seviyorlar. Biz onlara çok iyi geldik, psikolojileri düzelde. Eskiden tedavi görmüşler ama biz de vakit geçiriyorlar. Allah razı olsun hasta olsa onların kapısını çalarım demiş. Gece çok destek olurlar gibi. Böyle de bir durum var. Komşuluk ilişkilerinde. Değil mi? Çocuğu olan çiftler olmayan çiftlerle komşu olunca. Tabii canım. Burada da bir sosyal destek var. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, kendinde tadamamış, geçmiş, vakit olmuş, bitmiş. Evet. Ama hani yeni doğum yapmış, büyüyor, yürüyor, emekliyor. Onu kendi evlatları yerine koyup hani torun sevmek gibi düşünün. Onunla birlikte onlar da lezzet alıp onlar da keyif oluyorlar. Onlar da büyüyorlar. Mesela benim kızım dünyaya geldiğinde e, yan komşumun çocuğu yoktu. Çocuklar büyümüştü daha doğrusu. Bir orta okula bir de liseye gidiyordu. E, çok güzel bir şekilde e, karşı komşum hakeza öbür yan komşum hakeza katta dört kişiyiz e, ve hiçbirinin çocuğu yok. Hepsi büyütmüşler çocuklarını yani e, Gül Sena'nın o büyüşü esnasında herkes bir günlük gelip bir onu sevelim ondan sonra bir uyutalım. İşte bir gazını bak şöyle çıkar bak şöyle bir şey var bunu içki sütün çoğalsın böyle böyle böyle böyle sonraki süreçte de biz oradan ayrıldığımızda hep bize Gül Sena'yı sordular ki çocukları olmasına rağmen. Çünkü o onlar için çok önemliydi birlikte büyüdüler. Komşuların bu tür ailelerle ilişkileri de aslında çok önemli. Hı hı. Yani onlara destek olmak adına çocuklarıyla birlikte bir şeyleri paylaşmak, birlikte bir yerlere gitmek gelmek çok böyle açmadan ama. Yani çünkü bazıları da çok farklı olup çok fazla sahiplenip çok başka noktalara getirebilir. O ilişkinin yani, sınırlarını koruyabilmek. Kontrollü bir yani. ilişkiyle kontrollü bir sürecin içine girmek her zaman çok daha güzel olacak. Şey hatırladım ben hocam çocukken karşı komşumuzun çift onların çocukları olmuyordu. Ve ben hep soru, soruyordum işte rahmetli oldu ikisi de. Ya Allah rahmet eylesin. <gülüyor> şöyle derdim ki işte isim vermeyeyim. Belki beni çok eskilerden izleyenler varsa e, atıyorum işte Ayşe teyze olmuş olsun. Gerçek ismi Ayşe değil. Ayşe teyze niye çocuğu olmuydu? anneme sorardım. Annem, Allah vermemiş kızım hani böyle cevap verirdi. Ama e, sabah kahvaltılarında hafta sonları bizde de işin tuhafı neydi biliyor musunuz? Bizde iki kardeşiz. Bizim babamız da vefat etmişti. E, orada biz giderdik sabah kahvaltılarına e, işte onlar bize gelirdi. Böyle bir e, bağ vardı. Tamamlama. Akrabahalı. Tamamlama gibi yani. Tamamlama. E, böyle de bakmak lazım. Eğer etraf çocuğunuz yoksa ama sizin yakınlarınızda, akraba çevrenizde bir yetim, bir öksüz varsa onunla o duyguyu karşılıklı vermek çocuk için de önemli. Kendi o annelik babalık duyguyu tatmin duygusu etmen de çok önemli. önemli. Ee, hocam bir izleyenimiz efendim adım adım insandan, instagramdan şöyle bir soru sormuş. İsim vermek istemiyorum biraz mahrem konuları olduğu için. İki yıllık evliyim, eşim hala çocuk istemiyor, bir yıldır akışına bıraktık ama olmadı. Herhangi bir tedaviye yok hocam. Korkuyorum olmaz diye. Şimdi bir de böyle bir durum var hocam. Çocuğum ya olmazsa korkusu yaşayanlar ne Zaten söylersiniz? E, be, hani, e, bebek sahibi olamayan çiftlerin işte yüzde bir kısmı, yüzdelikli bir kısmı strese bağlı olarak ve kaygıya bağlı olarak e, bebek sahibi olamayabiliyor. Hı hı. İşte ya olmazsa işte çocuklukta yaşadığı işte bir şeyden sonra e, mesela demişler ki ona... E, işte senin şöyle bir durumun var. Ee, sen böyle ciddi bir hastalık geçirdin. Senin ileride çocuğunun olma ihtimali yok. Olmayabilirsin. Hı hı. Şimdi bunu o, söylendiği zaman Hani özellikle de otorite kabul edilen insanlar tarafından söylendiği zaman. Tabi orada da belki o otorite kabul edilen insanlar iyi niyetle söylüyorlar. Hani buna dikkat etsin yarın bir gün araştırsın diye de söylüyor olabilirler. Evet. Ama benim çocuğumun olmama ihtimali var. Benim çocuğum olmayacakmış. Hani kaygısıyla ilerleyip sonra evlendiklerinde e, bu süreç onları e, hani psikosomatik olarak çok etkiliyor. Şimdi beyin bilinçaltı zihin. Mükemmel bir mekanizma ve her saniye çalışıyor. O her saniye çalışan mekanizmaya dışarıdan gördüğü her şeyi de alıyor. Bu aldığı şeyleri de atmıyor. Bir çöplük gibi beyinde biriktiriyor. Benim çocuğum olmayacak, evlenince çocuğum olmayacak, İleride çocuğum olmayacak. Ya çocuğum olmazsa bunların hepsi bilinçaltında sürekli tekrar edildiği için... Ve beyin neyi emrederse beden onu yaptığı için rezervler de ona göre değişebiliyor. Sistem de ona göre değişebiliyor. Bir negatif yükleme ama bir olumlu yükleme. Negatif ama olumlu çocuğum olmayacak. Sürekli kendine telkin veriyorsun. Hı hı. Ve telkin verdikçe hem bilinçaltı zihin hem de beden o emri alıyor. Sahibim bana böyle söyledi benim çocuğum olmayacak diyor. Sahibimin çocuğu olmayacak. Evet. Şimdi bu sebeple iki yıl çok geç bir süreç değil. Çok yenilmi. Evet. Çok daha yeniler. Ee, hani bunun için biraz daha beklemeye ihtiyaç var. Yaşları. Hani... Bu arada bir tane kimyasal gebelik geçirmiş. Onu da eklemiş sonuna. O, o bir... Düzenli bir şekilde çocuk sahibi olmak için hiçbir şey yapmıyoruz. Hani düzenli değil mahrem hayatımız. Gibi. Yani şimdi bu şöyle bir şey var. Bu olmayacak diye bir kayda yoktur. Doktoruna gider, tedavisi ne olur? Bunlar olmuştur. Eğer doktoru hani ki evet olacak. Hani o zaman akışına bırakıp başka terapiler bulup kendine, sosyal terapiler bulup oraya odaklanıp sadece lütfen orada kalmasın. Kendine farklı şeyler bulsun, biraz izin versin hani eşiyle kendine biraz izin versin. Hani yaş da müsaitse, yeni evliler bir zaten. Evet. Biraz da zaten doğumun yaşı yükseldi. Hani çocuk sahibi olmanın yaşı yükseldi. Her şeyin yaşı evet. yükseldi. Kendine biraz izin versin. O olandan o mecradan çıksın biraz. Evet. Sosyalleşsin. Hocam, e, son dakikalarda sosyal mesajlarımızı verelim. Zira, Tuba Hanım çocuğum <gülüyor> olmuyor deyip de hani ama mesela atıyorum yiyenler, görümceler, eltiler, işte komşular, yeni tanıştığınız bir ortam, e çocuk yok mu? Ee, yok olmuyor mu? Ha, niye olmuyor? Kimden ki? Daha gidiyorlar bakın mahremi. Hani o, bu sınırları taşıyorlar. Bunlara maruz kalan e, insanlar var şu an ekran başında. Hem topluma bir dönük. Nerede duracağımızı niye bilmiyoruz? Niye şu çenemizi tutmayı beceremiyoruz? Öncelikle ben bunu bir sorayım. Ne yapacak bu hanım, ya hanımefendiler zaten içsel anlamda hani evli e, beyefendiler de öyle üzülüyorlar. Bir de ben nasıl cevap vereceğim? Toplumdan bu çocuk ne zaman baskısı? Buna karşı çiftlerimize ne öneriyorsunuz, toplumumuza ne öneriyorsunuz? Son dakikalar sizde. Çiftlerimize önereceğimiz en önemli şey şu, Allah ne zaman nasip ederse o zaman olacak? Bu kadar. Yani şu sebepten olmuyor, şöyle olmuyor, böyle olmuyor, bende sıkıntı var, eşimde problem var ya da işte şundan olmadı, gittik ama şöyle olmadı deyip açmak yerine kapalı ve yuvarlak cümleler kurmak. Yani çok karşı tarafın çünkü onlarla sürekli görüşeceği için bir sonrakinde ya da bir sonrakinde yine konuşma ve sorular oraya geleceği için oraya bir engel koyma. Yani konma. bu sorudan rahatsız olduğumuzu hissettirmeliyiz. Hayır, belli, belli etmeliyiz. Kesinlikle. Şimdilik Allah ne zaman nasip ederse o zaman olacak. Size de Rabbim nasip etti öyle oldu. Hı hı. Hani bu Allah'ın elinde olan bir şey. E, hani Rabbim ne zaman nasip ederse deyip tatlı bir çıkış... Bu çıkışla birlikte durduracak. Diğer taraflara ise hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani orada insaf, vicdan, merhamet, empati yani lütfen mahremiyet... Bunları artık tekrar hani ben duygusu ve sen duygusu arasında o kadar bencilleştik ki sana ait hiçbir şeyi önemsemez hale gelen bir toplum olmaya başladık. Ya canını acıtırsa sorduğum soru gibi bir noktamız olmadığı için bu insanlar bu soruları soruyorsa bu sebepten soruyorlardır. Orada sınır koymak lazım. Allah ne zaman nasip ederse seninkini nasip etti oldu. Benimkine de vakit var demek ki deyip orada bir sınır koymak. Burada çocuk sahibi olmanın bizim inisiyatifimizde. Tamam ben fiili anlamda evet biz elimizden geleni yapacağız ama Rabbim verecek mi, vermeyecek mi bilmiyoruz ki. Tabii ki bu ee, böyle bir şeydir. Bu bir, aynı zamanda imtihandır, bir sınavdır. Ee, bu bizim inisiyatifimiz çocuk yapmak istiyorum. Ay çocuk istiyoruz. Yani tamam istiyoruz ve hani sanki biz bunu haşa yaratıyormuşuz, yapıyormuşuz gibi bir ego da var. Evet, annelik bazı Daha kadınlara farklı bir ego şey veriyor belki. hocam. Evet. Onu fark ettiniz mi? Evet. Doğuran kadınlar bir değişebiliyor hani ağlaşıyor. Değişik oluyorlar doğurunca. Yani sanki o çocuğu o inşa etmiş gibi haşa. Ee, bu da çok çirkin e, geliyor karşıdaki insana haliyle hocam. Yani burada çok dikkatli de konuşmak, dikkatli de hareket etmek lazım. Emanet çünkü o. Yani hem emanet hem senden kaynaklı değil Allah'ın verdiği bir şey. Evet. Yani o sana emanet ve Allah ne zaman nasip ederse yok olacak. Evet. Bunu bilmek, buna göre hareket etmek ve e, her şeyin bize gerçekten Emanet olduğunu bilmek. Evet. Emanet. Ne da, varsa emanet. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şahane bir yayındı. Estağfurullah. Güzel Estağfurullah. tavsiyelerde bulundunuz. Sağ olun. Ben ee, teşekkür Ayaklarınıza elinize sağlık. Sağ aldım. Çok teşekkür ee, ediyorum. Biz de keyif aldık ve seans tadında. İnşallah belki ağlattık, belki hüzünlendirdik ama en önemlisi umut verdiysek ne mutlu bize dinliyoruz. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun tekrar. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ve efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ne diyoruz? İnsan olma yolunda adım adım yürürken hiçbir sokak çıkmaz değildir. Bu bizim mottomuzu. Sizin de modlarınız olacak inşallah. Efendim hayırlı hafta sonları dileyerek huzurunuzdan ayrılıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.